Milastan önce bin, Milastan sonra iki bin, Sakarya-Gölcük depreminde ne dedi bizimkiler? Günahkarlar yüzünden oldu dediler. Yani Bodrum'da hocam deprem oluyordu birkaç yıl önce sürekli sık sık. Böyle deprem sebebini de Bodrum'daki gece hayatına falan bağlamışlardı. İşte aynı. <gülüyor> yani. İbrani bin, iki bin, üç bin sene önceki insanlığın kafası diyelim.